Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. İyi günler Açık Radyo dinleyicileri. Bugün konuğumuz Ali Güngör. Kendisiyle bilgisayar oyunları hakkında konuşacağız. Ali istersen kısaca seni tanıyarak başlayalım. Merhabalar ben Ali Güngör. Çip Online'da editörlük yapıyorum. İnternet projeleri uzmanıyım. Yaklaşık bir seneden beri burada çalışıyorum. Daha öncesinde de uzun seneler boyunca oyun incelemeleri yaptım. Ee, hem masaüstü oyunlardan hem kutu oyunlarından hem de bilgisayar oyunlarından hoşlanıyorum. Genellikle PC oyunlarını tercih ediyorum. Konsollarla aram pek sıcak değil ama konsol oyunlarını da zamanında hem işim için hem kendi eğlencem için incelemiştim. Evet, Türkiye'de oyun piyasasında olup da para kazanmak pek çok oyuncunun hayali. Tabii. Pek çok insan oyun oynuyor ve bu sektöre acaba nasıl girebilirim diye de merak ediyor. Ya bilgisayar oyunları ya da teknoloji dünyası gerçekten Türkiye'de e, genel olarak baktığım zaman yayın olarak dar bir pazar. Çünkü Türkiye genel olarak yayıncılık için nispeten dar. E, Japonya'da ya da Avrupa'da ya da dünyanın diğer ülkelerinde çok daha fazla oyun dergisi, teknoloji dergisi, çok daha fazla yayın var. Daha fazla iş imkanı var. Türkiye'de gerçekten bir avuç talihliden biriyim diyebilirim bu işi yaptığım için. Hani severek başladım, amatör olarak başladım. freelance yazı yazılar yazıyordum. Eğlenerek, inceleyerek, e, biraz oyun... Okuyucularla yakın sohbet ederek, sevdiğim oyunları anlatarak başladım. Zaman içerisinde iş, profesyonellik geliştikçe daha farklı mesajlar vermeye, oyunları daha iyi derinden anlamaya, yani bunlar hayatımızı nasıl etkiliyor, kültür olarak nasıl etkiliyor, iş bir hayatın daha derin parçası haline gelmeye başlıyor. Yani teknoloji olsun, oyunlar olsun hepsi böyle. Evet sadece oyun oynamak için bu işle ilgilenmeye başlayıp sonra felsefesine de merak salladın anladığım kadarıyla. Her işte yani belli bir vakitin üzerinde geçirince iş artık şey yapmaya başlıyor derinleşmeye başlıyor yani. Oyunlarda böyle kitap, film, müzik hepsinde böyle. Evet Türkiye'de tabi belli bir bilgisayar oyun pazarı var fakat dünyada bu çok daha gelişmiş özellikle bazı ülkelerde biliyoruz. Evet. Örneğin Amerika'da özellikle Güney Kore'de. Güney Kore. Ee, ...bu gibi ülkelerde son derece gelişmiş pazar var. Ee, i̇stersen bu pazarlarda e, neler olup bitiyor son zamanlarda? Sen işin içinde olduğun için senden alalım. Ya en son e, şey yapmıştım zaten. Oyunlarla ilgili mesela Mafia 2 ile ilgili bir ön incelemem vardı. Çipte de oyunla ilgili arada makalelere yer veriyoruz. Çünkü oyun teknoloji bilgisayar dünyasının gerçekten önemli parçası. İnsanlar yeni bilgisayar alırken hangi oyunları oynayacaklarına göre alıyorlar. <gülüyor> Konsol alırken yine buna bakıyorlar. Yani geniş ekranlar alıyorlar. Şimdi şöyle Kore gerçekten dünyada çok önemli bir ülke özellikle Güney Kore. Adamlar hem teknoloji üretiyorlar hem de teknolojiyi inanılmaz bir hızla tüketiyorlar. Oyun da bunun bir parçası. En son çıkan oyunlardan Starcraft 2 bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Hmm. Yani oyunun single player senaryosu yani tek kişilik senaryosu dediğimiz evde oynayıp istediğin gibi kaydedip çıkabileceğim bölümü işin sadece bir parçası. Adamlar bunda şöyle diyeyim artık Hollywood filmlerini utandıracak derecede iyi bir hikayecilik İnanılmaz müzikler, animasyonlar, ara sahneler çok heyecanlı hale getirmişler. Ama multiplayer'ı e, onların hayat tarzının bir başlangıcı. Yani bizim oturup tavla oynadığımız gibi ya da başka oyun oynadığımız gibi hatta daha ciddi şekilde adamlar Starcraft 2 oynuyorlar. Evet Starcraft 2 e, oranın milli, milli olarak. Milli sporu. Görebiliriz evet ee, belki bizim tavlamıza benzetilebilir. Bu tavlamıza gerçekten benzetilebilir. Hani Kore'de üretilmediği halde adamlar onu çok ilginç bir şekilde böyle bağırlarına bastılar. İşin içinde bilim kurgu öğeleri, hikayesi, karakterleri, evreni çünkü derin bir evreni var. Ve üzerine hikayeler kitaplar yazıldıkça yani iş artık oyunlar oyun olmaktan çıkıyor. Hikayeler, müzikler, soundtrackleri. Hani evde hoşça vakit geçirmek için arada Starcraft'ın müziklerini açıyorum mesela makale yazarken. <gülüyor> Oyun oynadıktan sonra. Evet zaten sinemalarla karşılaştığınız sinema filmleriyle bütçelerde sinema filmlerini aratmıyor. Hatta bazıları geçmiş evet. durumda. Elimde şöyle bir bilgi var. GTA 4 oyununun bütçesi 100 milyon dolar. 100 milyon dolar. Evet. Gerçekten büyük bir rakam. En büyük filmler kadar sanırım Yüzüklerin Efendisi'nin bunu aşan bir şey. Yüzüklerin Efendisi bayağı Yeni da çektiler çok masraf yaptılar ama o daha fazlasını kazandırır tabii. <gülüyor> evet sinema filmleri kadar artık bütçeleri var. Onun dışında şunu sormak istiyorum. Tavla'ya benzettin Türkiye'deki. Hı hı. Şimdi tavlanın belli kuralları var ve biz hep bu kurallarla oynuyoruz. Fakat Starcraft'daki çıktığı zaman evet. eskisine oranla göre kurallar değişmiş oluyor. Buna insanların tepkisi nasıl oluyor? İsyan ediyorlar mı? Biz o <gülüyor> kurallara evet. alışmıştık gibi. Şimdi şöyle bir şey var. Her oyunun muhteşem bir oyunun diyelim klasiğin Starcraft 1 klasik oldu. Senelerce oynandı. Hala da Starcraft 2 çıkmasına rağmen Starcraft 1 e oynamaya devam eden insanlar var. Çok seviyorlar. Ee, i̇nsanların bir kısmı mesela bir kitabın da filmi yapıldığı zaman ya da ikincisi çekildiği zaman tepki gösterirler. Bu orijinal gibi olmamış. Hayır bu farklı olmuş diye Starcraft 2'de başta bir yargı vardı. Ancak insanlar oyunla tanıştıktan sonra bir sürü oynamaya başladıktan sonra ön yargılarını çiğnemeye başladılar. Çünkü Blizzard gerçekten profesyonel bir firma ve bir oyunu kalite kontrolden geçmeden, hazır olmadan ve kendileri yaparken e, yaptıktan sonra eğlenmeden piyasaya sürmüyor. Şimdi Starcraft 2'nin de multiplayer'ını test ederken, multiplayer beta testinin incelemesini yazmıştım yine e, çipte. Şöyle bir şey var, oyunu oynarken keşfettim ki onlar mekanikleri mükemmelleştirmeye adamışlar kendilerine. Yani sadece teknolojiyi geliştirmek, müziklerini daha iyi yapmak, görsel kalitesini yükseltmek falan değil. Bir oyunun, bir masaüstü oyunun böyle satranç gibi, tavla gibi tarihe damgasını vurmuş oyunların temel mekanikleri gibi Starcraft de bir şeyi oturtmuşlar. Bütün strateji oyunlarına temel mantık taş kağıt makastır. Yani mesela bir evet. piyade vardır. O piyade pi anti piyadedir. Diğer piyadeleri makineli ile çok hızlı bir şekilde öldürebilir. Ya da tanktır, anti tanktır. ...böyle ilginç şeyler vardır. Stratejide basit temeller vardır. Starcraft 2 bunları çok mükemmel bir şekilde oturtmuş. Bunun üzerine detaylandırmış, üniteleri çeşitlendirmiş, hikayeyi çeşitlendirmiş... ...ve oynarken zevk alınacak hale getirmiş. İşte bu yüzden zaten Starcraft 2 şu an Starcraft 1'in başarısını yakaladı. Güney Kore'nin yeni milli sporu oldu. Hatta dünyada Starcraft 2 artık üniversitelerde, liselerde ders olarak girmeye başladı. Hmm. Oyunun hem teknik yetenekleri, onunla ilgili de belli araştırmalar vardı zaten... Oynu e, oynamanın insanları geliştirmesi var. Hem büyük bir keyif veriyor, her şekilde yani yararlı oluyor ve bunun gerçek hayatta da uygulanabilirliği insanların kafasına dank etmeye başladı artık. Evet, e, şimdi e, bu söylediklerin bazı insanları e, sanki pazarlamacıların kullandığı sözler vardır, e, sattıkları ürünü <gülüyor> <Evet>. övmek için. <gülüyor> Onun gibi gelecek. E, bu konuda tabii bilimsel araştırmalar da var. E, pek çok velinin çocuklar oyun oynarken endişelendikleri nokta. Evet. Çocuğumuz bilgisayar başında bu kadar zaman geçiriyor. Gözleri bozulacak. En büyük işte endişe odur zaten. El becerileri bozulacak. Karpal tünel olacak. Motor yetenekleri bozulacak gibisinden. Bununla ilgili çalışmalardan bahsedelim istersen biraz. Gerçekten bu gibi Hı -hı. yeteneklerde, becerilerde görme bozukluğu yaratıyor mu? Yoksa tam tersi bir mi yaratıyor Şöyle diyeyim. Yani ben benim gözlerim mesela bozulduğu zaman ortaokul sıralarında en arka sıradan fen dersini takip etmeye çalışıyordum. Birden bozulduğunu fark etti. Yani kitap okumak da göz bozuyor. Ee, bilgisayar oyunları yani bilgisayar ekranına devamlı bir şekilde bazmak, bakmak tabii ki gözleri yoruyor. Yani arkasında ışık veren bir panel var. Ama mesela şimdi LED ekranlar geliştirildi. Bunlar daha az ışık veriyor. Daha az ışıkla verdiği için gözleri daha az yoruyor. Yani aslında günümüz bundan bir 10 sene öncesine göre gözler için çok daha merhametli, çok daha iyi. Ee, şeye gelince genel olarak bizim insanımızda oturmayı bütün dünyada oturmayı kalkmayı oturmayı ve kalkmayı bilmekle ilgili bir olay. Bilgisayarın evet. karşısında eri bir oturan bir insan sırtını sakatlar. Öte yandan su damacısını kaldırırken de sırtını sakatlayabilir bir insan yani. Evet. Öyle bakarsak her işte sakatlanma var. Sakatlanma riski en az olan oynatma. Ama en az olan <gülüyor> Yani bilgisayarın karşısında rahat bir bilgisayar sandalyesi. Ee, Ayarlı ve elin altında iyi bir mouse, iyi bir klavye ve doğru bir oturma pozisyonu, kenarı sivri olmayan bir masa ergonomik olarak dikkat ettiğin sürece kesinlikle hiçbir şey olmaz. Evet. Benim elimde de şöyle bir bilgi var. Yapılan araştırma sonuçlarına göre el göz koordinasyonunu, hı hı. bilgisayar oyunlarının geliştirdiği, vizyomotor becerilerini, dikkat dayanıklılığına olan direnci geliştirdiğine dair çeşitli çalışmalar Değil. var. Hatta şöyle ilginç bir e, çalışma sonucu var. E, Laparoskopik cerrahlar üzerinde bir araştırma yapılıyor. Ve düzenli olarak e, bilgisayar oyunu oynayanların cerrahi operasyonları %27 daha hızlı gerçekleştirdi. Çok yüksek bir oran. Gerçi hızlı e, gerçekleştirmesi cerrahi operasyonu tek başına iyi bir şey değil. Fakat bunun yanında %37 de daha az hatayla gerçekleştirdiği sonucu ortaya çıkıyor. Şimdi bu inanılmaz bir şey. Hem hata oranını düşürüyor hem hızı arttırıyor. Yani hızlı, verimli ve daha az hata yapan insanlar olmak her işte istiyoruz yani. Bütün işimizde. Ha ben de kendimde öyle bir şey fark ettim. Yani çocuklarda da fark ediyorum. Bilgisayar oyunlarını iyi oynayan çocukların el yetenekleri gelişiyor gerçekten. Diğer sporlarda da başarılı oluyorlar. Aktif oluyorlar. Rekabetin tadını alıyorlar. Yani ben ileride çocuğum olursa. Şu, e, ona Direkt onunla birlikte hem bağ kurmak için oyun oynamak istiyorum multiplayer Hem de onun bu motor el yeteneklerini geliştirmek Çünkü göz ve el bir arada çalışıyor ekrana bakarken evet. hı hı. Ekrandaki o üniteleri hızlı bir şekilde tıklayıp kontrol etmek bir yandan da karar almayı gerektiriyor Çünkü arka planda hem oyunu kazanmak için gereken stratejiyi kurmak gerekiyor hem olup biteni anında takip etmek, dikkat etmek gerekiyor. Bu televizyonun karşısında oturup da koltukta yayılmaktan çok farklı bir şey. Yani evet, katılımcılık e, gerektiriyor. Dur daha aktif bir eğlence olduğunu söylemek mümkün Çok herhalde. daha yararlı yani. Peki tek endişe bu değil tabii. Çocuğun antisosyal olması gibi bir durum var. Bütün gün bilgisayar başında vakit geçirince, evet. arkadaşlarıyla birlikte olmayınca. Bunun için ne söyleyebiliriz? Ya, o da çok sık söylenen bir şey. Bunu zaten programdan önce de biraz muhabbetini etmiştik. Yani şöyle bir şey. Ee, aileler genelde özellikle eski nesil bilgisayarın karşısında çocuğunun ne yaptığını görmediği için endişe ediyor Fiziksel olarak bir hareketlik göremediği için de çocuğu sanki bir ekrana kilitlenmiş hiçbir şey yapmıyor ve televizyon olsa anlayacak ama bilgisayarı evet. anlamıyor Oysa o çocuk oradan internet üzerinden arkadaşlarıyla konuşuyor fotoğraf paylaşıyor ...oyun içerisinde onlarla takım oyunu oynamayı öğreniyor. Evet. Yani devamlı bir aktivite var. Devamlı Bazen liderliğe soyunuyor. Bazıları lider oluyor, bazıları destekçi oluyor. Mesela World of Warcraft gibi bir online oyunda şifacılar da var, savaşçılar da var. Bir tanesi göğsünü siper ediyor arkadaşlarına. Ve hasarı emerken diğer arkadaşın ona destek çıkması, onu iyileştirmesi gerekiyor. Böyle bir olay var evet. yani. Takım liderleri var. Takım liderleri arada kafalarına vuruyor işinizi düzgün yapın <gülüyor> Böyle evet. şeyleri öğreniyorlar Sanırım burada sorun e, şurada e, dışarıdan bakıldığında e, evet. sürekli bilgisayara bakan bir insan görüyoruz Fakat orada yaşanan bir dünya var e, Birlikte yapılan bir iş var Evet Dışarıdan bakılınca bu belli olmuyor e, Bizde hatta aslında e, çok fazla kitap okuyanı da çok iyi gözle bakmazlar e, Ne Maalesef. olacak bu çocuk e, aşık mı oldu falan gibisinden Çok dalgan aşık mı oldu kafası nerede Ay ne yapıyor ne ediyor diye böyle endişelenmeler aile içerisinde anlamamaktan Evet ee, bunun dışında tabii sırf çocuklar oynamıyor Her yaştan insan oynuyor, oynuyor evet. ee, Böyle bir ayrım yapmak mümkün mü? Türkiye'de daha gençler oynuyor Yurt dışında daha büyükler oynar gibisinden Valla işte e, gençliğimden çocukluğumdan itibaren gözlemlediğimi söyleyeyim Zamanında bizim oynadığımız oyunlar Ben daha çocukken işte Duck Hunt Herkes oynamıştır benzeri oyunlar Atari oyunları Başka oyunlar Bunları oynarken nispeten gençler çocuklar oynuyordu Ama zaman içerisinde şimdi bakıyorum bir arkadaşım e, isim vermeyeceğim senelerdir çok fazla görüşmedi babasıyla birlikte pes oynamaya başladılar. Ve futbol oyununu birlikte oynarken baba oğul bağ kurdular. Birlikte evet. maçlara gitmeye vakit geçirmeye o eski yaraları sarmaya başladılar. Yani artık aileler anne babalar da böyle futbol gibi hayatta bağlantılı kurabildikleri oyunlarla bağ kurmaya başladı. Araba yarışları Türkiye arabayı inanılmaz seven bir ülke. İnsanlar otomobilleri hızı heyecanı gösterişi ihtişamı seviyor her şeyin en iyisine sahibi olmak evet. istiyor. Yine mesela gittiğim berberde arada vakit bulduğu zaman görüyorum orada Need for Speed oynuyor. Dışarıda da modifiyeli <gülüyor> arabası duruyor. Beyaz evet. temperası duruyor. Belki Need for Speed'te trafik açık olduğu için. <gülüyor> trafik Onu açık evet. <gülüyor> <gülüyor> Sinir yok, stres yok, eğlence var. Evet. Ee, gerçi berberlerden ve baba oğullardan bahsettin. Ee, kadınlarda durum nedir? Ya kadınlarda durum, kadınlar da oyun oynuyor. Ama çok fazla internette sarkıntılık olmasın diye varlıklarını belli etmemeyi yeleyebiliyorlar. Ee, ...kadınlar... ...kadınlar da oyun oynuyor. Hatta oyun oynayan ...kadınlar da bunun çok büyük yararları ...olduğu şöyle bir şey var. Mesela matematik, fizik gibi alanlarda ...bir araştırma vardı. Şu an detaylarını ...hatırlayamayacağım. Ama ün belli üniversite bölümlerinde ...yeteneklerini erkeklere yaklaştırma konusunda yardımcı oluyor kadınlara. Hmm. Hani bazı bilimsel gerçekler vardır. Ee, kadınlar mesela tek düzey işlerde ...daha başarılıdır. Erkekler daha değişken ...işlerde başarılıdır. Hatta Amerika'da ...sanayi devrimi olduğu zaman mesela ...telefon operatörleri kadınlardan erkek hmm. olmadığı için seçilmeye başlanmıştı. Sonra bir bakıldı ki erkek bir operatörün dikkati dağılırken kadın dikkati dağılmıyor. Evet. Uh -huh. İşte bu yaratıcılık gerektiren işlerde de kadınların zihnini aşan, bütün bu toplumsal baskıları atlatmalarını, daha sosyal olmalarını, aktif olmalarını sağlayan bir araç olarak oyunlar, online oyunlar internet bence çok etkili. Kadın oyuncuların sayısı da artıyor. Yani genç kız oyuncularında ve erkeklerin mesela iletişimini de kolaylaştırıyor bu. Çünkü bir kadınla konuşulabilecek konular artıyor her şeyden önce. Mesela bilgisayar oyunlarından konuşarak, muhabbet ederek biriyle tanışıp, muhabbet edip bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Doğru, evet. Ee, şöyle bir e, not var elimde. YSRB e, şirketinin yaptığı araştırmaya göre e, PC oyuncularının %41'i 41 kadınmış. Ki bu neredeyse %50'ye işte varmış. Demek. Biz o kadar online olarak emin değilim yani. Hatta internet üzerinde efsane vardır. İnternette kadın yoktur aslında. Onların hepsi 30 yaşında kadın kılığındaki erkekler diye böyle dalga geçerler. Ama gerçekten kadınlar var. Kadın varlığı artıyor. Sadece oyunlar falan değil. Mesela kadınların ilgilendiği yemek tarifi, moda siteleri, bloglar, paylaşım var. Bunların sayısı da artıyor. Kadınlar da öğreniyor kullanmayı. Doğru evet. Zaten bir noktadan sonra mutlaka hem internette hem bilgisayarda oranlar %50-%50'ye kaçınılmaz olarak varacaktır. Ben Türkiye'de daha da hızlı olacağını inanıyorum. Çünkü biz daha genciz, daha aktifiz ve maalesef daha işsiziz. Daha işsiz olduğumuz için ne yapacak bir şey yok, oturup bilgisayarla ilgileniyoruz yani. Doğru, Aa, oyunların aslında Hı. ucuz bir eğlence olduğunda söyleyebiliriz bu açıdan. Yani aynen öyle. Şimdi bir akşamı Beyoğlu'nda geçirmek ya da bir sinemaya gitmek, dışarı çıkmak ne kadar mal oluyor? Evden en azından cebinden minimum 20 lira, ortalama 50 lira para çıkacak. Evde oturup yemek pişirdiğin zaman ya da dışarıdan cips, pizza söylediğin zaman bile ucuza geliyor ve 3-5 kişiyle buluşup Oturmak başka, 17 kişiyle buluştuğunuz zaman oturacak mekan bulmak başka. Oysa online olarak chat odası üzerinde 20 kişi muhabbet ediyor, eğleniyor, takılıyor. yani bu ekonomik... Ejderha öldürüyor. Ejderha öldürüyor, evet. <gülüyor> yani çok garip şeyler yapıyor bir de. Daha sonra komik olaylar oluyor. Evet, ee, bir müzik arası verelim. St. Vincent'tan dinliyoruz. Laughing with a Mouthful of Blood. Just like enemies. Ali en son e, ucuz bir eğlence olduğundan ve evet. toplu halde yapılabilecek bir eğlence olduğundan bahsettik bilgisayar oyunlarının. As artık o eski oyunlar gibi e, tek başına oynadığımız oyunların devri yavaş yavaş e, bitiyor galiba. Bayağı azaldı yani artık tek başına oyun azalıyor online oyunlar hatta online oyunlar da değil devasa online oyunlara bir geçiş var. Evet bu massive multiplayer hı hı. denilen. Bunlar Türkçe ismi devasa, devasa online oyunlar diyoruz. Yani massive multiplayer online demeyi tercih edenler tercih edenler de oluyor. MMORPG diyenler, MMORTS diyenler de oluyor. Evet e, burada e, massive multiplayer e, oynamamış biri için veya konu hakkında bilgisi olmayanlar için kaç kişi aynı anda oyunu hı. oynuyor diye belki sorabiliriz. Şimdi şöyle bir şey. Normalde bir oyuna bağlandığın zaman karşılıklı bir kişiyle birebir oyun oynuyorsunuz diyelim normal multiplayer'da. Ya da Türkiye'de çok bilinen Counter-Strike ya da Age of Empires gibi oyunlarda 4 kişi, 8 kişi, belki 10-20 kişi oynarken devasa online oyunlarda e, sunucular üzerinde yüzlerce, binlerce hatta on binlerce oyuncu hani geniş bir kıta var, bir toprak parçası var. Bunun üzerinde gerçekten dolaşıyorlar. Biri bir eve gidiyor, biri bir dükkana giriyor ve bunlar karşılaşabiliyorlar. Yani gerçek dünya gibi orada bir sanal bir dünya var ve çok büyük sayıda oyuncu birbiriyle etkileşime girebiliyor. Evet... Ee... EVE Online oyununu 2010 yılında tek bir serverda 54.446 kişi evet. <gülüyor> aynı anda e, oynuyormuş. Evet 54.000 kişinin aynı anda oynadığı bir oyundan bahsediyoruz. Teknolojik gelişime de bakıyor bu artık 54.000 kişi aynı oyunu oynayabiliyor yani. Evet. Peki 54.000 kişi ne yapıyor o sırada? 54 bin kişi sanal hayatlarını yaşıyorlar diyebiliriz. Akşamleyin işinden gelmiş yorgun bir adam sanal işinde Evo Online'da mesela şirket basamaklarını yükselmeye çalışıyor. <gülüyor> Oradaki yine aslında gerçek dünyada tanımadığı ama oyun dünyasında yakın dostu olan bir adamla maceraya çıkıyor. Ya da onun sırtından bıçak kayıp yağmayı kendisi götürüyor parayı. Evet. Yani bu şekilde bir eğlence yaşıyorlar. Yani herkes orada o dünyanın bir parçası olarak mesela klanın bir savaşçısı. Diğer fantastik oyunlarda ya da EVE Online'de bir uzay gemisi pilotu olarak. Yani kendi hayatlarını yaşıyorlar. Oyun dünyasında onlara verilen görevleri yerine getiriyorlar. Bunun karşılığında para ve tecrübe puanı kazanıp karakterlerini geliştiriyorlar, eğleniyorlar. Evet, ee, aslında şöyle düşündüğümüzde niye bu kadar popüler olduğunu anlamak da kolay. Gerçek sıkıcı hayatlarımızdan çıkıp, Evet. Orada çok daha eğlenceli şeyler yapabiliyoruz. Çok daha renkli bir hayat. Gerçek hayatta 54 bin kişi ne zaman bir araya geliyoruz da beraber bir şeyler yapıyoruz. O da ayrı bir mesele. <gülüyor> evet e, gerek iş hayatını düşünelim e, gerek de, gerekse okul hayatını e, derste susup oturmaktansa evet. e, öğretmenin e, azarına e, maruz mi? kalmaktansa bir öğrencinin e, niye Massive Multiplayer oyunda zaman geçirmek istediğini anlamak çok zor değil. Aslında asosyalleştirme diyorlar ama insanların sosyalleşme ihtiyacını karşıladığını söyleyebiliriz. Çünkü düşünün yani okul bitmiş, artık okul arkadaşlarınız yok, iş hayatına girmişsiniz ama küçük bir şirkette çalışıyorsunuz. Çevrenizde 10 kişi var. Bu 10 kişiden ikisiyle iyi muhabbet edebiliyorsunuz, kanunlarla edemiyorsunuz. Şimdi her akşam insanlarla tanışmak için bir mekana gidip orada beklemek mi? Yoksa online aynı oyunu seven insanlar olarak bir ortak muhabbet konusundan başlamak mı güzel? Hani bu sosyalleşme. Doğru. Ee, belki gerçek hayattaki kimliğimizden de tamamen sıyrılabiliyoruz. Şu anlamda ki e, karşı cinsten bir karakter seçmemiz de mümkün. Tabii isteyen kadın karakter oynar, isteyen erkek karakter oynar, saçını mor yapar. Yani e, uzun saç, küpe, normal hayatta kendi mahallesinde dayak yiyecek bir adam online oyunda istediği gibi dolaşıp takılabiliyor. Yani özgürlük var. Evet. Peki gerçek hayattaki duygularla karşılaştıracak olursak bir benzerlik kurabilir miyiz? Sonuçta bir oyun oynuyoruz. Evet. Yani duyguları aynı yoğunlukta hissediyor muyuz sence? İnsanlar bir noktada oyun oynarken kendini kaptırdığı zaman gerçek yine hisleri var. Yani oyunu beceremezse sinirleniyor ya da oyunda birisi ondan bir eşyayı çalarsa gerçekten bir şey çalınmış gibi. Yani o kadar gerçekten derin bir travma yaşatmasa da mesela hırsızlığa maruz kalmak gibi ya da... Dayak yemek gibi oyundaki olaylar da kızdırıyor insanları. Hani bir çocuk oyunda bir şey olduğu zaman nasıl gerçekmiş gibi kızar sinirlenir. Aynı şekilde kızıp sinirlenebiliyor ama sevinebiliyor da ki oyunlar daha ziyade şeye yönelik. Oyuncuları kızdırıp sinir etmekten ziyade mutlu etmeye onlara evet. eşyalar kazandırmaya. Yani bir oyunda mesela para kazanmak çok kolaydır. Gerçek hayatta evet. para kazanmak o kadar kolay değil. Evet, bir ev düzmek o kadar kolay değil yani kolayca bir şeylere sahip olmak. Evet, oyunlarda belki işsizlik sorunu olmadığını da söyleyebiliriz. Sürekli oyunlarda görevden... hiç işsizlik <gülüyor> sorunu yok dediğim gibi. Yani çalışan kazanıyor orada. <gülüyor> Bunun dışında oyunlarda online olarak evlenenler de var. O da çok ilginç. Yani rol yapma, farklı bir karaktere bürünme. Ben o konuyu fazla düşünmedim. Online olarak biriyle evlilik nasıldır? Sorumlulukların var mıdır? Gerçek hayatta evliyse olan başına neler gelir acaba diye. Ama gerçek hayatta mesela eşi sanal dünyada evlendiği için terk eden insanlar var yani. Bazı evet. şeylerin yapılmaması gerekiyor. Duygusal ihanete <gülüyor> giriyor çünkü. Evet hatta okuduğum bir haberi hatırlıyorum. Japonya'da birisi oyun karakteriyle evlenmişti resmi olarak. Evet evet Nintendo diyesiyle Love Plus olacak oyunun adı. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz günlerde çiftlerin haberine girmiştik. Hatta devam haberi de vardı. Nintendo diyesiyle sanal karakteri alıyor yanında gidiyorlar evleniyorlar. Bir de turizmciler de bu işi keşfetti. Bekar olan kız arkadaşı olmayan ve sanal kız arkadaşı çıkan adamları tur düzenlediler. Ya yani otele sevgilisiyle gidiyor adam ve otel personeli eğitimli. Onu gerçekten iki kişilik kayıt alıyorlar. Restoranda baş başa masa <gülüyor> ayarlıyorlar. O birazcık Japonlar uç noktada. Yani Japonlar artık evet. bizden ayrı bir evrende yaşıyorlardı diyebiliriz. Evet. Ali geldiğin için çok teşekkürler programa. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Haftayı görüşmek üzere, iyi günler. Oyun içinde oyun. ve şans oyunları hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bar ve Cem Duran